İyi günler Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Oyun içinde Oyunda Metin Bekil ile birlikteyiz. Metin bir poker oyuncusu. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk Cem. Oyunlarla ilgili bir programda pokerden bahsetmeden sezonu tamamlamak istemedik. O yüzden Metin'i konuk ettik bugün. Metin Bekil kabaca bahsetmek gerekirse internet üzerinden genelde poker oynayan... E, turnuva sıralamalarında Dünyada üst sıralarda yer alan bir Türk oyuncu Metin e, Pokere nasıl başladın istersen buradan başlayalım e, Cem Öncelikle davet ettiğin için teşekkürler e, Pokere Aslında lise çağlarında e, Arkadaşlarla Türk pokeri Oynuyorduk o şekilde başladım e, Fakat Türk pokerinde Şans faktörü çok yüksek e, Bir oyun yani e, uzun vadede Bilinin e, tecrübe sahibi olanın çok fazla üstünlük kurabileceği bir oyun değil. Daha sonra bir 3-4 sene önce Texas Hollem'le tanıştım. Hatta ilk başlarda beraber bile bir iki akşam oynamıştığımız evet. vardır biliyorsun. Sanırım aynı zamanda başladık seninle. Olabilir evet olabilir. Belki sen benden biraz daha önce de tanışmış olabilirsin. Kıdemliyim senden. Kesinlikle kesinlikle. Sonra bununla tabi kabaca biliyordum yani sadece oyunun kurallarını biliyordum. Bir gün bir yolculuk esnasında bir tane bu işlerle daha haşır neşir olmuş bir arkadaşla tanıştık. O dedi ya dedi benim bir arkadaşım var dedi Princeton'ı bitirdi üniversiteyi ama dedi çalışmıyor poker oynayarak geçimini sağlıyor dedi. Ben de çok şaşırdım yani bu gerçekten böyle düzenli gelir elde edilebilecek bir oyun olabilir mi gerçekten diye. Sonra internette araştırmaya başladım bu mümkün mü diye. E, araştırdıkça gerçekten bazı insanların bu işten düzenli gelir elde ettiklerini Ve e, geçimini bu işten sağladıklarını fark ettim e, Sonra bu ilgimi daha da arttırdı haliyle Ve e, ben de konuyu daha da araştırmaya ve e, kitap okumaya başladım Bu şekilde başladı Evet bu işin içinde para olduğunu öğrenince Tabi e, bir anda arttırdım. ilgim arttı <gülüyor> evet. e, Peki senin gibi pokeri e, merak salmış bu işin e, parasal yönünde de Gözü olan insanlar var. Bir sürü genç var. Fakat senin onlardan bir farkın var. Onlar kaybederken sen kazandın. Bunu neye bağlıyorsun? Şimdi açıkçası bu dışarıdan herkese çok keyifli geliyor. Yani böyle oturduğunuz yerden çok kolay bir şekilde para kazanmak herkesin hayalidir. Ama tabii bu iş öğrenmesi bir 5-10 dakika süren fakat uzmanlaşması yıllar alan bir oyun. Bir kere kendinizi... Çok iyi geliştirmeniz lazım yani çok kitap okuman lazım videolar seyretmen iyi oyuncuların nasıl oynadığını e, çok dikkat etmek lazım ayrıca da e, çok fazla pratik yapmak lazım e, ve en önemlisi de bunları bir disiplin içerisinde bir kontrollü bir şekilde yapmak lazım e, yani e, mesela tilt dediğimiz bir durum vardır pokerde herkesin başına gelir dünyanın en iyi oyuncusu da tilt olur bu e, karar makine zayıflar. Yani belki çok şanssız bir el kaybedersiniz ya da başınıza o an kötü bir yenilgi gelir, bir şey gelir. Ve ondan sonraki oyunlarda artık doğru karar veremez hale gelirsiniz. Böyle durumlarda mesela pokerden ayrılıp ara vermek, dinlenmek direkt çok ciddi bir disiplin işidir. Sonuçta bir sürü oyuncunun zararlarını bir an önce telafi edeyim, bir an önce kaybettiklerimi geri alayım. Endişesi vardır ve daha agresif bir şekilde oynamaya devam ederler. Evet, Bu da bir, zararların derinleşmesine yol açar. O bir kadere küsme anı gibi değerlendirilebilir aslında sanırım. Ee, i̇yi oynarken haksız bir şekilde kaybedip e, sinirlenmek. Evet. Evet yani işte ama bu konularda çok disiplinli çok kontrollü olmak lazım ve baktığınız karar mekanizmanız artık sağlam değil yani doğru kararlar veremiyorsunuz hemen uzaklaşıp bir dinlenmeniz lazım karar mekanizmanız güçlü hale geldiği zaman devam etmeniz gerekiyor yani evet. oyuncular mesela en başta oyunu nasıl oynayacağınızdan öte bu tarz disiplinleri sağlamanız gerekiyor iyi bir oyuncu olabilmeniz için Evet disiplinli olmak şart bunun dışında e, kitaplardan bahsedelim. E, okulmadığın kitap var mı? Öyle söyleyeyim. Okuduğun kitap var mı? Şimdi ziyade? dün akşam falan basılmış olan kitaplar olabilir. O yüzden <gülüyor> e, onu bir şey diyemeyeceğim. Ama e, şöyle eşimin şakası bir tarafa. Bu konuda çok kitap var. Çünkü e, çok geniş bir konu. E, çok detaylı. E, yani yüzlerce e, hakkında kitap olan bir oyundan bahsediyoruz burada. Sadece kitap da değil... Burada e, videolar çok önemli. İnternette e, iyi oyuncuların ya da büyük turnuvalarda oyuncuların nasıl oynadığına dair e, ciddi bir kaynak var. E, bunları sürekli takip etmeniz gerekiyor. Oyununuzu sürekli güncellemeniz gerekiyor. Bir de şöyle ilginç bir oyun. Oyununuzun her e, seviyesinde yani maddi olarak 1 liralık oynarken bu oyunu oynadığınız oyuncuların bu oyunu oynama tarzı farklıdır. İşte 5 liralık oynarken çok farklı oynayan oyuncularla karşılaşırsınız. 50 liralık oyuncuların Oyun, oynayan oyuncular e, aynı kağıtlarla oynarlar ama onlar oyunu çok çok daha farklı oynarlar. O yüzden her seviyede e, oyuncuların e, nasıl oynadığını ve sizin ne tarz oyununuzda revize şeyler yapmanız gerektiğini e, çok iyi bilmeniz gerekiyor. E, o açıdan aslında televizyonda gösterilen poker turnuvalarına baktığımızda... Çok yüksek meblağlarla oynandığını görüyoruz ve poker öğrenmek isteyen biri için belki de iyi bir kaynak değil bu açıdan. Kesinlikle orada en önemli elleri size gösterirler. Çoğu zaman büyük bir poker turnuvasında saatlerce hiçbir ele girmeden oturduğunuz olur. 3-4 saat hiçbir ele girmezsiniz. Sadece oynayan oyuncuları seyredersiniz. Tabi ilgiyi çekmek açısından TV programları bunları göstermezler. Onlar en heyecanlı elleri gösterirler ama aslında işin gerçeği öyle değildir. Evet, e, blöf yapılan eller tercih ediliyor özellikle. E, sanırım şöyle bir algıya neden oluyor bu. E, poker e, durmadan blöf yapılan bir oyundur. Bu doğru bir yaklaşım mı? E, evet, şimdi blöf e, çok farklı bir konu. Tabii e, rakibiniz kağıdı atıyorsa elinizde bir şey olmasına olmanıza gerek yok kazanmak için. E, blöfü blöfün özelliği blöfte çok iyi bir hikaye anlatmanız gerekiyor rakibinize. Yani bu hikayeyi kötü anlatırsanız inanmaz. Örnek olarak Cem mesela eşini anlattım diyelim. <gülüyor> e, mesela işte kötü diyorsun ki kötü mı? bir örnek oldu ama yani olmayacak şey olduğu için söylüyorum. E, mesela ertesi gün geldin eve e, diyorsun ki işte e, ben işte Ahmet'le beraberdim dün akşam. Ama mesela Ahmet'e ulaşabilir e, eşin. Yani telefon edip Ahmet dün beraber miydiniz diyebilir. Yani bu e, hikayenin güzel anlatı anlatamadın. Yani şeyde de pokerde de öyle Yani adama e, öyle e, Artırımlar öyle betler Yapacaksınız ki adam sizin e, iyi bir eliniz olduğuna ikna edeceksiniz Adama yani sonuçta sürekli e, Her biliyorsun e, şeyde e, Beş tane Bet artırım yapma Şansın var bunları yaparken e, Adamı düzgün bir hikaye anlatman lazım Yoksa inanmaz yani evet. e, Şey olmaz problem olur sonra Evet güzel bir örnek oldu sanırım Baştan beğenmesem de bunun dışında diğer gerekli vasıflardan bahsedelim. Disiplin gerektiğini söyledik. Çalışılması gereken bir oyun olduğunu söyledik. Zeka bir faktör mü iyi poker oynayabilmek için? Şimdi kesinlikle analitik zeka çok önemli bir faktör. Çünkü her pozisyonda sizin 30 saniye 1 dakika gibi bir süre zarfında bütün parametreleri değerlendirerek bir karar vermen gerekiyor. Burada işte adamın elindeki şey, çip sayısı. ...veya işte turnuvanın ne kadar kaldığı... ...ilk kaça ödül olacağı... E, ...o anda işte ne kadar riske etmen gerekiyor... ...çipleri gibi bir sürü faktörü düşünerek... ...bir karar vereceksin. O yüzden... E, ...o andaki kararını vermen için... ...biraz analitik yönü kuvvetli bir insan olman... ...çok e, önemli. Evet. E, Barry Greenstein'ın... E, ...yanılmıyorsam kitabında şöyle bir söz vardı. E, final masalarındaki insanların... ...zeka seviyesini söylemek istemiyorum. Çünkü yoksa insanlar poker'ı bırakabilir. Şey e, evet. Yani zaten... Dünya poker Şampiyonalarında final masalarında genelde aynı insanlar oturur genelde. Bakarsınız ya bu adam geçen turnuvada da birinci olmuştu. Nasıl geldi buraya? Ee, mesela şeye örnek vereyim. Dan Harrington e, pokerin böyle incili kabul edilen kitapların yazarıdır. Ve mesela e, 2003 yılında 2500 kişi arasından son 9'a final masasına kalmış ve dördüncü olmuştur. Bir sonraki yıl 3000 kişi arasında yine de ilk son 9'a kalmıştır. Şimdi bu şans <gülüyor> evet. oyunu ise böyle bir şeyin olmaması gerekir. Ama yani adam o kadar iyi oyuncu ki şans faktörünü bir şekilde evet. yenebiliyor. Belli oyuncuların durmadan kazanması en bu işi şanslı olduğunu zanneden insanları bile ikna ediyor zamanla Kesinlikle sanırım. öyle örnekler var ki hatta ben size örne, örne grafikler gösterebilirim ki mütemadiyen artan. Sürekli kazanan yani aynı nasıl parayı vadeli mevduata koyarsın da yıllık düzenli bir getirisi olur. O şekilde para kazanan insanlar var yani. Evet aslında pokerin bu şans yönü galiba insanların önüne bir perde çekip oyunun gerçek doğasını görmelerini de engelliyor birçok insanın öyle düşünüyorum. Şöyle bir sözünü hatırlıyorum bir arkadaşın. Pokerin güzelliği biliyor musun? Bilen de oynuyor, bilmeyen de oynuyor demişti. Evet şimdi e, enteresan bir oyun. Çünkü e, hiç bilmeyen de ya da çok az bilen de şansı yardımıyla kazanabilir. E, burada önemli olan e, oyununuzu reel olarak değerlendirip gerçekten ben şans faktörüyle mi kazanıyorum? Yoksa diğer oyunculara karşı üstünlüğüm var? Bir takım farklı stratejiler biliyorum da öyle mi kazanıyorum? mu? İyi bilmek lazım. Yani e, insanlar bunu değerlendirmezse kısa vadede kazansa bile uzun vadede kazandıklarına fazlasıyla verir. Hatta bununla ilgili meşhur bir atasözü vardır. Şansı hiçbir zaman vermez. Sadece ödünç verir derler. Yani anca siz evet. parayı ödünç alırsınız şansla. Evet, örneğin satrançta böyle bir şans faktörü olmadığından dolayı daha ilk oyundan kaybetmeye alışıyor oyuncu. Fakat pokerde bir kaybedip bir kazandığı için zannedersem iyi oynadığını da düşünebiliyor insanlar. Evet. Pokerde insanlar Kendilerini genelde mevcut oyun bilgilerinin çok üzerinde görürler. İşte yaptıkları müthiş bir blöfe anlatırlar. Çok güzel oynadıklarını anlatırlar. Real olarak bazen ne kadar iyi olduklarını değerlendiremezler. Ta ki çok iyi bir oyuncu onların parasını alana kadar. <gülüyor> evet. Şans demişken tabii tek bir tane poker yok ve şans faktörleri değişen çeşitli poker oyunları var. İstersen bunlardan kısaca bahsedelim. Holdem olsun, Omaha olsun, Stad olsun. Şimdi Holle'nin bile kendi arasında çeşitleri var. İşte No Limit e, oynanır, Pot Limit ya da Limit oynanır. Omaha e, şu anda popüleritesi giderek artan bir oyun. O dört kartla oynanan ama onun çok önemli bir farkı vardır. Onun volatilitesi çok yüksektir. Yani Değişkenlik seviyesi. Evet, e, yani siz e, çok, e, çok e, hızlı bir şekilde artan ve azalan grafiklere sahip olabilirsiniz. Yani bir oyunda çok gerideyken e, kazanma ihtimalliniz çok a, a, azken... ...kazanabilirsiniz. Diğer oyunda tersi olabilir. Yani orada e, zikzaklar çizen... ...bir grafiğiniz olabilir. Holdem daha böyle e, düzgün bir grafiğe... ...sahip olabileceğiniz bir oyundur. Ama çok heyecanlı bir oyundur o da. E, Stat, bu ikisine göre daha... ...az popüler bir oyun ama yine... ...Dünya Poker Şampiyonalarında oynanır. Raz aynı şekilde. E, ama genelde dünyada en çok... ...şu anda oynanan, e, milyonların... ...peşinde koştuğu oyun... ...No Limit Holdem. Evet. Bunun dışında internette ve gerçek hayatta büyük turnuvalar ve küçük turnuvalardan bahsedebiliriz. Büyük turnuva deyince binlerce kişinin katıldığı, küçük turnuvalarsa sınırlı oyuncunun, örneğin 360 kişinin katıldığı. Sen hangi alanda daha çok oynuyorsun? Şimdi nasıl no limit limitli oyunlar olduğu gibi teke tek oynanan oyunlardan tutun da binlerce kişinin katılımı olduğu oyunlar var. Ben tek masa oyunları çoğu zaman tercih ediyorum bazen turnuva oynuyorum ama bu oyunların hepsinin stratejisi farklı yani aynı kağıtlarla aynı seviyede çipiniz varken 6 kişilik bir oyunu çok farklı oynarsınız 45 kişinin katıldığı bir oyunu çok farklı oynarsınız yani bunların hepsinin farklarını iyi bilmek gerekiyor Evet bu da zamanla kazanılan bir tecrübe zannedersem. Evet yani bu konuda çok fazla pratik yapmak lazım. Oyuncuları tanımak lazım. Birincisi oyuncuların bilgi düzeyi farklı olabiliyor. İkincisi oyuncuların oyun oynama stilleri çok farklı olabiliyor. Bazısı çok böyle iyi el bekler saatlerce oturur. Bazısı her oyunu artırarak açar. Bu iki oyuncuya karşı sizin de stratejiniz farklı olmalı. Bunlar hep sizin kararınızı etkileyen parametreler. Bu parametreleri doğru tespit ederseniz, analiz ederseniz kararınızı doğru vermeniz de çok kolaylaşır. Metin dilersen bir şarkı arası verelim. Sly and the Family Stone'dan dinliyoruz. Family Affair.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 in the mud, it's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Evet, Metin Vekil ile poker üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Metin şunu sormak istiyorum. Bazı oyunlarda tahtanın tamamını görürüz ve yapacağımız optimal hamle her zaman aynıdır. Örneğin satrançta rakibe bağlı olarak genelde hamle yapılmaz. Doğru olan hamle bulunmaya çalışılır. Fakat pokerin doğasında böyle bir şey yok. Oyuncuya göre oynadığımızı söyledim biraz önce. Biraz bunu açar mısın? Şimdi aslında bu genel olarak deterministik ve non -deterministik oyunların farkıdır. Yani deterministik oyunlarda e, bir karar verirken e, kararla ilgili bütün bilgiler karşınızdadır e, ve o bilgilere dayanarak bir karar verirsiniz. İşte bu satrançta bu böyledir. Go'da aynı şekilde böyledir. Fakat non tavla ve poker gibi oyunlarda sizin belirleyemediğiniz faktörler de işin içerisindedir. Ve bilginin yüzü yüzünü göremezsiniz. Bilginin bir kısmını görürsünüz. Ve pokerde de bilginin göremediğiniz kısmın olma ihtimalleri vardır. Yani örnek olarak her el oyunu artırarak açan bir insanın altıncı artırarak açımında elinde asas gibi büyük bir kağıt olma ihtimali düşüktür. Ama mesela iki saattir ele girmemiş e, bir oyuncu ilk defa oyuna girip artararak açıyorsa onun e, elindeki kağıt çok daha yüksek olma ihtimali vardır. E, buna göre e, siz oyuncuların oyun bilgilerine ve oyun stillerine göre e, oyununuzu sürekli farklılaştırırsınız. E, o yüzden şu anda günümüzde mesela satrançta bir... E, Bilgisayar çok doğru bir hamleyi hesaplayabilir. Der ki şu anda e, yapılması gereken en doğru hamle budur der. Hata oranı en düşük olan hamle. Ama pokerde e, öyle gizemli bir oyun ki... Ee, i̇nsanların oyun stilleri o kadar farklılık gösterir, ee, size kitaplarda çok saçma bir hamledir, bunu e, hiç bilmeyen yapar denilen hamlenin dünyanın en iyi poker oyuncuları tarafından yapıldığını görürsünüz. Adamın elinde hiçbir şey yokken adam inanılmaz bir e, artırım yapar ama bilir ki o artırım sebebiyle karşı taraf kiyadı atacaktır ve atar. Ee, yani e, oyunun gizemi de buradan kaynaklanıyor. Ee, çok belirli hareketler yok, insanlar atarlar. E, kendi algılarına göre, rakibi tanımalarına göre e, oyun tarzlarını değiştirebiliyorlar. Evet, evet sanırım e, kart oyunu değil insan oyunu gibisinden bir evet, söz vardı. Evet tabii tabii aynen öyle. Aynen öyle. E, yani zaten e, kötü oyuncular ya da oyuna ilgi başlayanlar e, sadece kağıtlarına odaklanır. Aa, bana işte e, as gelmiş, papaz gelmiş ona dikkat ederler. Ama çok iyi bir oyuncu kağıdına... Bir kere bakar bir daha bakmaz hangi oyuncu nerede oturuyor hangi oyuncunun oyun tarzı nasıl kim daha agresif oynuyor kimin ne kadar çipi var sürekli bunlara çok hakimdir kazanmanın sırrı da burada yatıyor aslında Evet internette hatta bununla ilgili yardımcı programlar var oyuncuların oyun stilleriyle ilgili data toplayıp oynayan kişiye yardımcı olmak üzere bu datayı gösteren programlar bu tarz programlar kullanıyor musun? Ben şu anda kullanmıyorum ama kullananlar var. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela Dur diye bir tane İsviçreli bir oyuncu var. Bu oyuncu çok büyük oynuyor internette. Çok büyük rakamlarla oynuyor. İki tane de poker oyuncusu var. Onlar da çok iyi oyuncular. Bu Dur bir tanesiyle bunu oyun oynuyorlar. Bir gecede bir buçuk milyon dolar kazanıyor Dur. Evet. Daha sonra... Ve ee, arkadaşı Işıldır'la maç yapmak istiyor. Işıldır kabul ediyor. Bu arada ee, kaybeden Işıldır'la oynadığı elleri ee, arkadaşına veriyor. Işıldır'la yeni maç yapacak arkadaşına veriyor. Hmm. Ve Işıldır'ın oyun stilini analiz ediyorlar. Nasıl oynadığını, nerede artırım yaptığını, nerede blöf yaptığını oturup çalışıyorlar. Birkaç gün oturup adamın oyun stili üzerine çalışıyorlar. Ve ee, oynadıktan sonra Işıldır ...diğer gece 4 milyon dolar kaybediyor. Evet. Yani adamın... E, ...adamı çözmek, analiz etmek... ...oyun tarzını bilmenin ne kadar önemli olduğunu... ...anlatmaya çalışıyorum. O yüzden e, internette de böyle programlar var. E, örnek olarak... ...işte bir adamın bir oyun içerisinde... ...kaç kere artırarak oyun açtığını size... ...söyleyebilir ya da işte adamın artırarak açtıktan sonra devamında bir artırım daha yapıp yapmadığını hakkında bilgi verebilir. Ama yani bunlar size yüzde yüz işte bu, bu bilgilere göre şu hamleyi yapmalısın diye bir tavsiyede bulunmaz, bulunamaz. Çünkü geçmişteki Datalar, bilgiler o andaki e, gerçekteki hamleyi çok net söyleyemez. Adam mesela bundan önce 5 hamlesinde blöf yapmıştır ama o sizinle karşılaştığı son hamlede asası vardır. Bu sefer gerçek bir elle karşı karşıyasınızdır. Evet, dürüst olmaya karar vermiştir. Evet e, o yüzden e, geçmişteki hamlelerle siz ancak tahmin edebilirsiniz. Evet e, sanırım burada internetle gerçek hayattaki poker arasında da ciddi bir ayrım ortaya çıkıyor. E, evet çok önemli bir ayrım. Aslında e, oyun aynı oyun fakat gerçek hayatta çok daha parametre işin içine geliyor. Gerçek hayatta bu sefer e, kendinizi kontrol edip blöf yaptığınız zaman ya da iyi eliniz olduğu zaman karşı tarafa tel dediğimiz e, böyle mimikler ya da ipuçları vermemeniz gerekiyor. E, ayrıca karşı taraftan e, bunları anlayabilmeniz gerekiyor. Adamın... E, Vücut hareketlerine göre ya da işte mimiklerine göre adamı çöz çözmeye çalışmanız gerekiyor. O yüzden gerçek hayattakinde daha renkli, daha farklı bir oyun diyebiliriz. Evet, gerçek hayatta bu arada Kıbrıs'a ve Las Vegas'a gitmişliğin var, onları biliyorum. Buralarda yaşadığın, yani internette genelde oynuyor olmandan dolayı bir dezavantaj yaşadığın oldu mu? Dezavantaj olmadı, hatta avantaj bile oldu diyebilirim çünkü e, yani internette çok fazla pratik yapma imkanı buluyorsun e, gerçek hayatta bir pozisyonla karşılaştığın zaman internette o pozisyonu onlarca kere oynamış şekilde oraya geliyorsun o yüzden e, güzel bir deneyim oldu tabi internetteki oyun bilgi ve tecrübesine ek olarak e, canlı oyunlarda kazanabilmek için daha farklı yeteneklerin de işin içine girdiği için e, daha e, farklı bir oyun oynaman gerekiyor e, ama canlı oyun her zaman ...daha keyiflidir. Yani kağıdınızı kaldırdığınız zaman o asası gördüğünüz an keyfi hiçbir şey değişmez yani. Evet. Ee, az zamanımız kaldı. Ee, kısa olarak toplumun pokere bakışından da bahsetmek istiyorum seninle. Ee, genel olarak toplumda son derece riskli ve tehlikeli kesinlikle kaçınılması gereken bir oyun olarak yaklaşılır. Tabii bunda e, parasal faktörün de bir etkisi var. Senin düşüncen nedir bu konudaki? Şimdi aslında poker yani bir borsada yatırım yapmak gibi riskli bir yatırım enstrümanı diyebiliriz. Yani borsada nedir? İyi analiz yapan, iyi bilgi sahibi olan, kararlarında doğru zamanda doğru kararlar veren, doğru zamanda doğru riski alan insan uzun vadede kazanıyorsa poker aynı şekilde. Doğru riski, doğru yerde aldığınız zaman, risk yönetimini iyi yaptığınız zaman uzun vadede kazanmak çok doğaldır yani. Sonuçta bunlar böyle zero sum game dediğimiz kazanan ve kaybedenin toplamının sıfır olduğu oyunlardır. Yani filmlerde görürsünüz işte adamın poker oynamıştır, kaybetmiştir ama masanın diğer tarafında da birine kaybetmiş olmalıdır bu adam. Yani Doğru. bir de kazanan olmalıdır. O yüzden yani... Aslında milyonlarca kişi Türkiye'de oynamasa bile dünyada bu işi yapıyor. Avrupa'da ve Amerika'da legal olarak yapılıyor. O yüzden de biz de yurt dışına gidiyoruz oynamak için. Ama yani doğru oynandığı zaman getirisi yüksek ve çok keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Metin süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şunu sormak istiyorum sana. Yeni başlayan insanlar Türkiye'de poker öğrenmek isteyenler çok değerli bir kaynak olarak sana ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Ee, bana e, mail adresimi verebilirim metinbekil.hatmail.com Bu adresten soruları olursa e, ya da danış, danışmak istedikleri bir konu olursa ben e, cevap vermeye çalışırım bilgim dahilinde. Onun dışında e, yani bu işe şunu tavsiye ederim e, heyecanlı bir oyun keyifli bir oyun. Ama siz çok zeki bir insan olabilirsiniz, çok analitik gücü yüksek bir insan olabilirsiniz ama pokerde farklı yetenekler de gerekir. Yani stres altında karar vermelisiniz, ee, uzun vadede tilt olduğunuz zaman bırakmalısınız. O yüzden yapamayabilirsiniz, ee, sonuç olarak denemelisiniz ve yapamadığınızı gördüğünüz zaman bırakmalısınız. Evet, yani e, ya işte ben bunu yapacağım, inat edeceğim gibi bir şey olmaması gerekir. E, belirli çok ufak rakamlarla bunu bir test et, et, edilebilir. Ama yapılamadığı takdirde kesinlikle e, oynanmaması gereken bir oyundur. Evet. E, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.